Merhaba, 50'nin üzerinde şirket İngiltere hükümeti tarafından desteklenen kullanılmayan elektrikli cihazların yenileştirme ve yeniden satışı projesine imza attı. Kısa süre önce açıklanan İngiltere Ulusal Girişim Planı'nın bir parçası olarak insanlar ellerinde bulunan ve kullanmadıkları elektrikli cihazları peşin para karşılığında satıcılara geri vermeye teşvik edilecekler. Bu malların yenileştirilmesi ve yeniden satışı sağlanacak. Elektronik atıkları değerlendirmeye yönelik devlet destekli bu plan 51 firma ve organizasyon tarafından destekleniyor. İngiltere'deki evlerde yaklaşık 1 trilyon pound değerinde takastan sonra muhtemel pazar değeri 3 trilyon pound'a ulaşabilecek kullanılmayan ama belirli bir ticari değere sahip elektrikli ve elektronik cihaz bulunduğu tahmin ediliyor. Devlet Atık Danışmanlık Birimi, WRAP, sadece eski televizyonların takasının teşvik edilmesinin bile... Birleşik Krallık'ın gayri safi milli hastasına 2020 yılına kadar senede 750 milyon pound katkısı olacağını söyledi. İnanılmaz bir tüketim var demek ki geçmişte. Projeye imza atan şirketler ise İngiltere'deki televizyon satışlarının %66'sını temsil ediyor. İnsanların %55'i kullanılmış ama kaliteli marka ürünlerini bilinen tanınmış bir bayiden alabileceklerini belirtirken, RAP araştırmacıları insanların 3'te 2'sinin kullanmadıkları elektrikli cihazları memnuniyetle takas edebileceğini açıkladı. Esap'a imzasını atan 51 şirketin eylem planı geri alma ve satma benzeri yeni iş modellerini uygulamak, ürün dayanıklılığını uzatmak ve yeniden kullanım ve geri dönüşümle bu ürünlerin daha fazla değerler kazanmasını sağlamak olarak açıklandı. Tabii ki en önemlisi planlı eskitme aldatmasını Artık insanlara bu şirketlerin uygulamamaları. Soma'nın Girca köyünde santral için 6 bin zeytin ağacının kesilmesiyle gündeme gelen arazilerin imara açılması tarımı tehdit ediyor artık. Son 5 yılda 2 milyon 712 bin dönüm tarım arazisi imara açıldı. Tekrar ediyorum. 2 milyon 712 bin dönüm tarım arazisi imara açıldı. İmara açılan alanlarda... Bu yıl ise 3 kat artış yaşandı. Son yıllarda milyonlarca dönümlük tarım arazisi imara açılarak kullanılmaz hale getiriliyor böylece. Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu kapsamı dışına çıkarılan tarım alanı büyüklüğü son 5 yılda 2.713.000 dönüm. Tekrar etmiş oldum ama çok da anlaşılmıyor bence. Şöyle ifade edelim. Tuz Gölü'nün 2 katı kadar arazi verimli tarım arazisi imara açıldı. Biz ne yiyeceğiz tabii ki onu düşünmek lazım. Beton yiyecek halimiz yok. Tarım Bakanlığı verilerine göre üstelik bu yılın ilk 9 ayında amaç dışı faaliyete izin verilen toprak büyüklüğü geçen yıla kıyasla 3 kat. 2010'da 394 bin dönüm tarım arazisinin tarım dışı kullanıma izin verilirken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 94 bine yaklaşmış durumda. Şaban Gündüz'ün zamanında yer alan haberine göre amaç dışı kullanım en yaygın görüldüğü alanlar Sanayi, inşaat, turizm, madencilik, ulaştırma amaçlı yatırımlar. TÜİK verilerine göre ise en çok kayıp yaşanan iller Konya, Yozgat ve Diyarbakır. Tarım alanlarını yok etme tehlikesiyle karşı karşıya getiren bu sebeplerin başında ise mevzuat gösteriliyor ama sanki bu mevzuatın yanlış uygulanması toprak kurullarından bu kararların çıkması da diyebiliriz. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı özel ihtisas komisyonu raporunda konunun ele alınmış olması ümit ediyoruz. Bundan sonra artık tarım arazileri çok daha ciddi bir biçimde kullanılır ve termik santral veya herhangi bir başka alanda kullanımına izin verilmez. Çünkü bu artık hayati bir konu haline gelmiş durumda. Tarım arazilerinin her ve ne pahasına olursa olsun korunması gerekiyor. Yeşil Gerze Çevre Platformu Terme'de düzenlenen programında Terme Çevre Platformu ile bir araya geldi. Gerze'de kurulması planlanan Termik Santral'e karşı yaptıkları mücadele deneyimlerini paylaştı. Böylece bu mücadeleden öğrendiklerini Terme'ye de uygulayarak Termik Santral'de mücadele etme şansları olacak. Terme Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen programa Terme Kaymakamı İlyas Gün, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Platform temsilcileri ve çevre köylerden kadınlar da katıldı. Bu çok iyi bir haber. Özellikle kaymakamın buna geliyor oluşu. Yeşil Gerzi Çevre Platformu dönem sözcüsü Şengül Şahin, Gerzi'de yaptıkları 5 yıllık mücadele deneyimlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Termi Belediye Başkanı Kulsa, termik santral yapılmaması için her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade ederek santralin yapılması Terminin yok olması anlamına gelir diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.